İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz. Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı. Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki... Kureyş'ten sonra, Gatafanlılar ve Müstalik oğullarıyla ile görüşelim. Onlar da destek verecektir. Doğru söyledin. Mekke, ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul, karşılıklı savaşır oldu. Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar, bizi yurdumuzdan çıkardılar. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik. Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir. Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar. Muhammed'e en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir. Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi. Bu sefer başaracağız bu Süfyan. Biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık. Nasıl yani? Nasıl? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız? Evet, aynen öyle sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek. 87. bölüm. Düşmana karşı savunma savaşı yapılması konusunda herkes hemfikirdi. İran asıllı Selman-ı Farisi'nin şehri çevreleyen bir hendek kazılması önerisi kabul görmüştü. Peygamberimiz, ashabından bir grupla birlikte hendek kazılacak yerleri keşfe çıktı. Medine'nin iki tarafı kara taşlıklarla çevriliydi. Volkanik bir yüzey olan bu taşlıklar oldukça keskindi, dolayısıyla buradan at ve develerin geçmesi adeta imkansızdı. Düşman ya kuzey tarafından yahut güneydeki vadi kısmından gelebilirdi Ya Resulallah Vadi tarafı korumasız kalmasın Müsaade edersen oraya bir grup nöbetçi görevlendirelim Ebu Eyyub haklı Oradan bir baskın yiyebiliriz Hendeği mezattan zübaba Oradan da ratice kadar uzanacak şekilde kazacağız Karargahsa sel dağı eteğinde kurulacak Ömer sen Müslümanları onar kişilik gruplara ayır Resulullah herkesin kazacağı yeri belirleyecek Peki ben insanları toplarken sende başka bir ihtiyaç olup olmadığını kontrol et Müslümanlar, beni dinleyin. Hendeklerin yeri tespit edildi. Onar kişilik gruplar halinde çalışacağız. Her grubun başında bir sorumlu olacak. Ali, sen şu köşeden başlayacaksın. Ebu Bekir, sen de şu taraftan. Hepimizin bitirmesi gereken alanı çizgilerle belirledik. Evet, doğru. Belirledik. Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de iki buçuk metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız. Haklısın, doğru. doğru. İşte saatte Kurayzı aldığı kürek kazma ve diğer aletlerle geliyor. Abdullah, arkadaşlarınla şu malzemeleri indirin. Peki baba. Kurayzıoğulları sorun çıkarmadı mı? Hayır, itiraz etmeden tüm alet edevatı verdiler. Tarımla uğraştıkları için talihliyiz. Bizim elimizdekilerden çok daha fazlasına sahipler. Nadroğulları ve diğer Yahudiler Medine'yi kuşatırken... ...içerideki Yahudiler Müslümanlara yardım edecek. Akıl alır gibi değil. Güvenilir olmadıklarını biliyorum. Ama Allah'ın Resulü ile aralarındaki anlaşmayı bozmayan tek Yahudi kabilesi de onlar. Umarım ihanet etmezler İnşallah Hendek kazma işine muhacir, ensar, genç, yaşlı bütün Müslümanlar katıldılar Düşmanın gelmesi an meselesiydi Dolayısıyla dinlenmeye hiç vakitleri yoktu Peygamberimize de İşlere nezaret etmesi için kıldan bir Türk çadırı kurulmuştu. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da muhkem kalelere yerleştirilmişlerdi. Hoş geldin Zeyd. Hoş bulduk Saad. Medine'deki son kontrolleri yaptın mı? Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var. Güzel. Onların emniyetli olduklarını bilmek bizim için çok önemli. Çocuklardan kazım işine yardım etmek isteyenler var. Peygamberimiz onlara izin verdi. Gelebilirler. Ee, öyle mi? Ben onlara da haber göndereyim o zaman. Evet gelebilirler. Kazılan topraklar sepetlere doldurulup götürülüyor. Dönerken de aynı sepetlere taş doldurulup getiriliyor. Çocuk da olsalar mutlaka faydaları olur. Taarruz durumunda zaten onların güvenliğini sağlarız. Tamam. Bunu duyduğum iyi oldu. Hadi işlerin rast gelsin. Ben payıma düşen yeri kazmaya gideyim. Tabii. Kaybedecek vaktimiz yok. Sana da kolay gelsin Bu yorucu işte Allah Resulü ashabını yalnız bırakmıyor Onlarla birlikte var gücüyle hendek kazıyordu Ebu Bekir görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor Evet Bera Kaç defa bizim çalışmamız yeterli Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor ona bunu bir kez daha söyleyeyim Ya Resulallah Bu kadar yormasanız kendinizi İkna edemedin değil mi? Hayır Yardım etmemi bile istemedi O ümmetinin içinde İntiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmaz Ama o Allah'ın elçisi Bu kadar yorulmasa da olur biz ki fiyat ettik Muhammed'e Cihad etmek üzere Yaşadığımız sürece Biz ki fiyat ettik Muhammed'e Cihad etmek üzere Yaşadığımız sürece Ne güzel bir Biz şiir bu e. Bak cihad Abdullah bin Revaha bir şeyler söylemeye hazırlanıyor Şimdi onu dinle. Vallahi Eğer sen olmasaydın Ya Rab Doğruyu bulamazdık Zekatı da vermezdik, namaz da kılamazdık. Üzerimize indiriversek iğnet, sabitle ayaklarınızı. Karşılaşırsak şayet, zira onlar kışkırtmışlardır bizi, bildikleri halde fitneden çekildiğimizi. allah, allah, allah, allah Abdullah'ın şiir kabiliyetini bilmeyen var mı? Baksana peygamberimiz de tekrarlıyor şiiri. Çok beğendi belli ki. Hendek savaşının olduğu esnada yine bir kıtlık yaşanıyordu. Müslümanlar canla başta çalışırken çoğu zaman yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Üstelik hava da soğumuştu. Peygamberimiz bir kuşluk vakti hendek kazmakla uğraşan sahabelerinin çektiği zahmeti görünce duygulandı ve şöyle dedi. Allah'ım, asıl hayat, ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et. Biz sağ oldukça senin yanında olmak, emrettiklerini yapmak ve Allah yolunda cihad etmek üzere sana biat ettik. Söz verdin. Evet, evet, evet. Bundan daha büyük zorluklarla da karşılaşsak bu bizi yıldırmaz. Allah bizi bu dünyada ve ahirette civarından ayırmasın ya Resulallah. Eşlerinin ve çocuklarının kazı esnasında çok yorulduklarını, üstelik yiyecek bir şeylerin de bulunmadığını bilen hanımlar, buldukları her fırsatta onlara yiyecek gönderiyorlardı. Üç gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok. Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde. Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur. İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin. Kızım gelir misin yanıma? Geldim anne. Babana ve dayına götürmen için biraz iyice hazırladım. Bunları oyalanmadan onlara götür olur mu yavrum? Peki anneciğim. gördünüz mü? Babanın kim olduğunu söylersen yardımcı olabiliriz. Babam Beşir bin Sa'd. Dayım da Abdullah bin Revaha. Peki sanırım şu taraftalar. Neden onları görmek istedin? Annem bir miktar yiyecek gönderdi. Onlara bunu verecektim. Peygamberimiz çocuğa elindekinin ne olduğunu sordu. Hurma olduğunu öğrenince onu kendisine vermesini istedi. Çocuğun verdiği hurma peygamberimizin iki avucunu bile doldurmayacak kadar azdı. Resulullah bu hurmaları ellerinde bulunan diğer yiyeceklerle birleştirip bereket duası etti. Sonra toplu olarak bunlardan yenilmesini emretti. Çünkü toplulukta rahmet vardı ve bereketin kaynağı da birbirini düşünmektedir. Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.